Nedir cihat? Açıklayın. Terör olaylarının ardından yapılan yorumlar yavan geliyor artık. Tüm o sosyopolitik bilmişlikler körlerin fil tarifi gibi. Bilgiler kirli, eksik, hep noktaya takalı. Önü, arkası, sağı, solu yok. Hayat nehrine göl muamelesi yapıyoruz. Bütüncül kavrayıştan yoksunuz. Dünya ezelden beri ya katliamlar, göçler, savaşlarla savrulur, geri kalmışlığının Üzerine basılmışlığın öfkesini yaşar ya da ifi göğüslemenin rakibi ezip öne çıkmanın sarhoşluğuyla dağılır. Bazılarının hezimeti, bazılarının zaferidir. İkisi de geçicidir oysa. Sahne her değiştiğinde sanılır ki yeni bir oyun kurgulanmakta. Halbuki dekor, kostüm ve oyuncu farkıyla aynı senaryo gündemdedir. Uçak kemiğe dayanıp ateş teni yakınca feryat edilir başka kemiklere dayanan bıçaklara, başka tenleri yakan ateşe yükseltilen sesi kişisel ve milli menfaatler belirler. Olayı görelim mi, görmeyelim mi? Göreceksek ne kadarını görelim, konuşacaksak hangi kısmına değinelim, hangi yönüne hiç girmeyelim hesabı yapılır. İntikam defterleri açık durur, amasız cümle kurulmaz, ötekine reva görülen de bizim payımız asla dillendirilmez. Paris'te yaşanan trajediyle Ankara'da, Suruç'ta, Diyarbakır'da, Silvan'da canlandırılan oyunun ana fikri bir. İyilik ve güzellik herkese dağıtılamıyorsa kimseye huzur yok. Bu mesaj Filistin dahil hak gaspının yaşandığı dünyanın tüm köşeleri de geçerli. Sınırların yanıltıcılığı herkesin ve her şeyin bir bütünün parçaları olduğu anlaşılmadıkça bitmez bu acılar. Dünya... Asla cennet olmayacak. Nedeni basit. Hayatın ana kurgusunu bilenlerin yaptırım gücü bulunmaz. Muktedirlerin ise idraki bu seviyeye çıkamaz. İyi ile kötünün, güzelle çirkinin ilişkisi kendine has o ölümcül dengeyi hep korur. 7 milyar küsur insana bilinç nakli yapılamayacağına göre korkuyla ümit arasında salınıp durmak düşer payımıza. Tıpkı bizden önce sahne alan ve bizden sonra gelecek insanlar gibi. G20 zirvesinde Paris'te patlayan bombaların dünyayı tehdit ettiğini söylediler. Katliam Ankara'da, Diyarbakır'da, Suruç'ta, Antep'te, Silvan'da gerçekleşince dünyanın muktedirleri bu saldırıyı bize de yapılmış sayıyoruz demediler ama. Irak'ın, Suriye'nin, Afganistan'ın terörize edilmesindeki rollerini anlatmadılar. Filistin, Arakan, Myanmar katliamlarına seyirci kaldılar. El Hak, biz Türklerde farklı coğrafyalara gösterdiğimiz hassasiyeti, kendi vatanımızın ezilenleri söz konusu olduğunda kutuplara ayrılıp bin mazeret ürettik. Neden mesela G20'nin Müslüman ülkeleri, Türkiye, Suudi Arabistan ve Endonezya, cihadın hakiki anlamı üzerine bir deklarasyon yayınlamazlar, cihadın kişinin kötülük emreden kendi nefsine karşı mücadelesi olduğunu bilmezler mi? Dün kalıçla, bugün bombayla dünyayı tehditin cihatla alakası bulunmadığını, yüksek sesle haykırmaktan neden kaçınırlar? Açıklasalar ya nedir cihattan anladıkları? Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da iş adamlarına az kazanın, dar gelirliyle paylaşın diyerek toplumdaki tüm kesimlerin refah artışından pay almaları gerektiğini söyledi. Söz doğru da hükümetin uygulamaları bu dileği destekleseydi keşke. ...tüm kesimler derken bazıları hariç gibi bir gizli parantez yok mu bu cümlede? Hürt teşebbüse darbe üstüne darbe indirilir. İnsanlar işsiz ve açsız bırakılır. Mapuzhaneler ikametgah olurken terazinin ümit kefesine nasıl oturabiliriz? Mehmet Ali Şahin bir kasımdan rahatsız olanların tüm endişelerini gidermeliyiz dedi. Böyle bir cümleyi Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da duymak isteriz. Kuruların yanında yaşların yanmasını asla istemediğini ve buna izin vermeyeceğini söyleyemez mi? Milyonlarca insanın Topyekün hain ilan edilmesi, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek felsefesiyle bağdaşır mı? Görünür görünmez bağlarla birbirimize iliştirilmişiz. Yok yere mutsuz edilen tek bir insan bile total mutluluğu engeller. Kimileri öfkesini teröre boşaltır. Onlar dünyayı cennete dönüştüreceklerini sanan bedbahlardır. Kimileri sabır ve zikirle nefslerini yontarken fırtınanın dinmesini beklerler. Bunlar da kişisel cennetlerini vicdan tuğlalarıyla inşa edenlerdir.